Alo sigara bırakma attı mı? Hocam iki paket bizim eve adres versek bırakabilir misiniz? Öyle bir illet var ki Ramazan'da yemekten sudan daha çok onu ne? özlüyor insan. Hele bir gün masaya biri çay koysa o illet de elimde olaydı da bu çayla bunu evlendireydim diye bir insan. Demiyor <gülüyor> mu? <gülüyor> anlamadım. Ben, <gülüyor> ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hele birden buharı tüten sıcak bir çay yanına gelirse şu Meret de elimde olaydı da şu çayla şunu bir evlendireydim diyor insan. Bunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tevafuk nedir? Alameti makbulüdür. Hayır Demek ders güzel olacak tamam. inşallah. Bu illetin adı sigara ve nargile. Bir arkadaşın Sigara içiyorum çünkünün yanına getirdiği muazzam mazeretler var. Bu mazeretlerden bir tanesi, abi sigara içiyorum, vallahi formumu korumak için kilo almayayım diye. Halbuki durum öyle mi? Ömer gel, gel buraya. Gelişinden anlaşılıyor zaten. Haa! <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi sigara içmeden de kilo alınabiliyormuş ya. <gülüyor> Ömer sen kendini evet. aldatan insanların birer reddiyesi hükmündesin. Sigara içmediğinden dolayı mı kilolusun? Kesinlikle. <gülüyor> Hep kilo sigarasızlık. Sigarasızlık çok sancıya sokuyor mu Ömer seni de? Hocam bazen... Hiç duyduğun bahane var mı? Abi sigara içiyorum çünkü. Abinden biliyorum. <gülüyor> ne, <abiniz>? <gülüyor> ne diyor abi? Ne diyor abilerin? Abi sigarasız olmuyor, kiloğumuzu koruyamıyoruz falan filan. Uzaktır yani. gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dudak Ömer de gömek yiyek istemez. Şimdi bir şey soracağım. Hı. Sigara içiyorum çünkülerim var mı bahane? Yani etrafta içenleri görüyor Ben bırakamıyorum işte. Oruç tutmayan bile var o yüzden ya. Sigaradan dolayı eee. değil mi? Sino gel sana bir ya. Gel. Oğlum bu telefon niye elinden düşmüyor senin? Hatun da yok bir şey var ama da depar yani Ne bir, bu telefon <gülüyor> böyle? bir sayfa içtik de oyunda. Sinan içmiydin bu? Abi sigara içiyorum çünkü? Çünkü... Ben de bir şey söyleyebilirim miyim? Buyur, buyur, buyur. Sigara Ömer içi... Cengizle oldu. Yani, sigara <gülüyor> içiyorum çünkü benim için yanan tek şey <gülüyor> Can gel lan buraya gel. Gel. Var mı? Sigara, sigara içiyorum çünkü. Seti meti bıraktık artık. <gülüyor> gel. Can, Ömer'den yer kaldıysa gel böyle. İnşallah. Ömer gel. Yerim aldı. Hiç duydun mu? Sigara içiyorum çünkü. Var mı böyle bir duyduğun bana? Abi derdim çok ya. Sigara içiyorum çünkü. Onu seviyorum. Abiciler <gülüyor> <Lan, gülüyor> senin gönlünde biri mi var lan? <gülüyor> Basım gel buraya hele. <gülüyor> Gel. <gülüyor> İçmeden mi seviyorsun içmeyi? Abi, evet hele gezebim. Gel, gel gel yani. gel. <gülüyor> Masum gel şöyle kardeşim. Masum. Sigara içiyorum çünkü. Çünkü yolda var ya uykum kaçıyor. <gülüyor> sigara içiyorum çünkü. Bizim ortam kötü de hep onlar var. <gülüyor> kardeşim az önce duydukların gibi o çünkülerin önüne daha neler ekleniyor neler? Abim sigara içen öldü de içmeyen ölmedi mi? Abi biz vatan severiz ülke ekonomisine katkıda mı yapmayalım? Abi vallahi son paketi <gülüyor> Bunu da yazıyor. Abi yeminim, beni sana figırlardır. Şu paket bir sinişen adam değildir. Leyla Fatoş diye burada. <gülüyor> sigarayı bıraktım ama <al> masaya. <gülüyor> Abi sigarayı bıraktım ama masaya. Ben bırakırsam ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim duyduğum gibi sigara içmek isteyen bir insan için bahaneler, bitmek bilmeyen metinlerle devam ediyor sigara öyle ciddi bir sağlık kaybıdır ki bir erkek için özellikle impotansa kadar ciddi seviyelere taşıyıp evde huzursuz günler bekleyebilir 2000'den fazla zehir içeren sigara 2000 <gülüyor> tekel 2000 değil 2000 <gülüyor> <gülüyor> hayır tekel 2000 reklam yapmıyoruz 2000 huzur <gülüyor> <gülüyor> 2000'den fazla zehir Sigara vakit kaybıdır, aynı zamanda vakit kaybı Ve İslamiyet'te geçen es sebebükel fail yani sebep olan yapmış gibidir sırrınca bir ortamda tutturduğu sigara etrafta kaç kişinin burnundan ağzından giriyorsa ahirette de o kadar senden hak talep ben eskiden muazzam derecede sigara içen bir kardeşiniz olarak hem de böyle normal de değil yani lisede şöyle ters çevirip de pantolonun içine sigarayla sokan cinsler o cinslerden bir kardeşiniz olarak yani bir sigarayı 100 kişiyle çeviren gününü atıyor külü günü düşmüyor öyle bir kardeşiniz olarak size söylüyorum ki sigarayı bırakmamda bunların hiçbiri benim gerçek sebebim değildi. Eğer sigarayı bırakacaksam alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızası için bırakacaktım. Ve elhamdülillah, bu sebeple de sigara yarattı. Sigara kardeşim, açık kapı bırakmayacak kadar sinsi bir keyiftir. Yani bunu dünyevi olarak, abi şu zararı var, bu zararı var, adam diyor ki iyi de baba 10 yıl erken ölürüm yani, onun keyfi paha biçilmez diyor. Ya gerçekten onun bir keyfi var. O yüzden bir insanın dünyevi sebeplerle bunu bırakması bana çok zor ve zahmetli geliyor. Bence bir insan bunu bırakabilecekse kainattaki bütün işleri yapmasındaki ortak gaye gibi bunu da Allah için bırakması lazım. Ama bırakmaya değil yakmanın manesi çok. Abi kız bırakır sigara, kız bulursun sigara. Evlenirsin yine sigara. Ayrılırsın baba yak yine bir sigara. Peki ne der her meselede? Sigara yakılma ihtiyacı hissediliyor çünkü iman zafiyeti hastalığından dolayı güzelliğin de çirkinliğin de tek bir yaratıcı olan Allah'tan geldiğine yeteri kadar iman edilmiyor. İşte burası aç. Sigara içmek bir insanın masum iman zafiyeti olduğunun açık bir şekilde göstergesidir. Bir ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Ey Resulüm de ki eğer beni seviyorlarsa sana benzesin. Şeyler. Muazzam değil mi? Düşünsene Resulullah'ın böyle bir hayatı yokken senin sigara ve nargile'de geçirdiğin süreçler eğer ona benzemiyorsa Allah'ı bir cihette sevmediğin anlamına geliyor mu geliyor? Sizi çeken boş bir kamera olsa e, problem yok. Boş kamera istediğini yapmaya devam edebilirsin. Ama birden desem ki kardeşim Kameranın ardında Resullah seni izliyor. Ahirette bana şefaat et diyeceğin peygamber mi kamera arkasında? Hemen kendine çeki düzen verir. Çok muazzam bir tavıra girersin. İşte kardeşim şu an seni aynen öyle Rabbin ve her daim ümmetini gözeten peygamberin izliyor mu? İzlemiyor. Baban içeri girdiğinde ayak ayak atmayı atmaya utanan insan, Allah'ın ve Resul'ün önünde o tüttürdüğün sigara ve nargile dumanlarının hesabını vermek ağır ve acı olmayacak mı? Ben Resulüme benzeyememişim diye yürek yanacak mı? Yanmayacak Diyelim ki sigarayı ve nargileyi ufak günah görüyorsun hemen gazını alayım. Üstad şöyle beyan ediyor. Her günahta küfre giden bir yol var. Yani bu demek oluyor ki ıstırar ettiğiniz bütün küçük günahlar elbet Kebail ikmine büyük günah geçirir. Yani her yaktığın sigarada dumanla beraber Rabbinin rızası bir derece daha senden uzaklaşıyor demektir. Sigara nargile içip de ruhunda manevi ızdırap ve darlık çeken ve düşlerinde kötü kötü rüyalar gören kardeşlerin bilmesi gereken muazzam önemli bir hakikat var. Bilsinler ki sigara ve nargileden çıkan o dumanlar, üstlerine sinen o dumanlar cinlerin muazzam gıdalarıdırlar. Bu yüzden sigara ve nargile içen insanların yanında cinniler hiç ayrılmaz hatta neredeyse yanlarına diplerine yuva kurmuş olabilir. Sigara içen genç kardeşlerim birçok meselede olduğu gibi biliyorum birçoğunuz bir arkadaşınızın rol model olmasıyla ona özenliğinizden dolayı bu işe başlıyorsunuz. Kurban olayım Rabbinin rızası dururken Ali'ye özeneyim Veli'ye yananayım ya bunlar nedir bırak bunları ya. Sigara haram mıdır, tahrimen mekruh mudur diye bir soru geliyor aklına şimdi. Bu meselede bir söylem farkı olarak günahları eş bir mesele. Senin bilmen gereken şudur. Tedricen kendini intihardır, israftır, vakit noktasında israftır, vakit noktasında israftır. Etrafında birçok adama da vesile olduğundan her birinin teker teker ahirette hakkı talep isteği. der birinin teker teker senden hak talep etme hakkı. Ahirette ahiret! <gülüyor> Bitti. Ne diyordum ki ya? <gülüyor> Etrafındakiler de ciddi mi arada etkilediğinden her biri teker teker ahiret daha talep edeceğinden dolayı zaten ciddi bir günah kardeşim. Başta söylediğimi sonda bir kez daha tekrar edeyim. Ben de eskiden bu işleri içen ve daha sonra şükür bırakan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yok göbeğim çıkar sağlığıma böyledir gırtlama böyledir sigarayı ben bunlarla değil alemlerin Rabbi olan Allah. Razı olsun diye bıraktın. Diğer sebeplerden bırakacaksan hiç bırakamaz. Bunun için bırakırsan da bir daha inşallah başlamazsın. E son bir şey daha. Sigarayı bırakan arkadaşlar. nargileyle ile sigarayı bırakmak daha çok sigaraya sarılmaktır. Hiç kendini de orada kaldırma. Eğer bu video size ulaştıysa paylaş başkasına vesile ol. Sen de bu hizmetimizde ortak ol. dualarımıza pay al. Ahirette kardeşimiz ol.